ve veldi anzel es-sakinete fi kulubi'l mu'minina li yezdadu O müminlerin kalplerine imanlarını katmerli bir iman ile artırmaları için sakineyi eşit kubbe maneviyeye indirendir. Beydavi, Alusi ve Nahcevani'nin tefsirlerinde tasrih edildiği üzere burada iman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 Hasılı, şer'i adaba ayet edene iki mükafat vardır. A. Allah Ta'ala kulunun tatbiki imanına mükafat olarak göğsünü genişletir. Nitekim, El-Zümer 22. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Efe men şerahallahu sadrahu lil-islami fehu ala nurin min rabbih. Öyle ya, Allah'ın göğsüne Müslümanlık için inşirah, eşit,